865. Konu, Hazreti Huzeyfe, İbni Abbas, Ebu Cüm ve Ebu Derdağ'ın uzlete istekli olmaları ve insanları buna teşvik etmeleri, Huzeyfe, (radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur, Malımı benim için idare edecek ve işlerimi görecek bir adamım olsa da, kapımı arkadan sürgüleyerek Allah'a kavuşuncaya kadar hiç kimsenin yanına çıkmasaydım ve hiç kimse de benim yanıma girmeseydi, Abdullah bin Abbas, (radıyallahu anha, şöyle buyuruyor, eğer vesveselerden korkmuş olmasaydım hiçbir tanıdığımın olmadığı bir memlekete giderdim, çünkü insanları yine kendisi gibi insanlar bozmaktadır, Ebu Cehme bin el-Haris bin es ve isimli sahabi ensarla oturup kalkmazdı, bir gün kendisine yalnızlığın fenalıklarından bahsedildiğinde, insanlar, yalnızlıktan daha fenadırlar, dedi.